What dance up like What dance up Radyo sahabalar. Radyo Sabahlar devam ediyor. Radyoların muhabirliklerine günaydın diyelim bir kez daha. Macera günümüze başlayalım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evinimin günaydın efendim. Nasıl yardımcı günaydın. olabiliriz efendim? Günaydın. Ne kadar güzel ya böyle 3 kişinin bir program sunması. Ya artık böyle küçük şeylerden zevk Bu küçük bir şey değil. Küçük, şey mi, küçük, küçük bir abi. şey mi? Lütfen yani, yani. falan. Hayat İnsanlık güzele. için küçük, benim için büyük bir adım bu. <Gülüyor> Vallahi benim için büyük de diyemeyeceğim. Kallavi bir şey yani. Hani yabancılar şey. gördüğü zaman böyle Huge derler ya huge İşte aynı o huge hesabı Huge bir şey yani Samsung efekt <gülüyor> Ne, tip, ne tip internet sitelerine gidiyorsa <gülüyor> Samsung <gülüyor> efekt diye geçer bu Sizmetler Kanunu'nun ismini sevgili dinleyiciler özür dileriz. Özür dileyerek nereye kadar? <gülüyor> buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Hep beraber buyuralım ya vallahi. ne yaptınız ya? Dün bayağıdır birbirinizi görmüyorsunuz. Siz benim hesaplam ne yaptın? Ne yaptın? Ege vallahi billahi yani. Ne yapalım? Dün gene Hacettepe Üniversitesi hastanelerinin koridorlarında. Şuradan çıkılabilir mi acaba? Ya Düşman. siz böyle şeyiniz mi var? Siz oraya toplu bir para verdiniz. Sen onun onu, onu, kadar onu çıkarmaya onayız. mı çalışıyorsunuz? Bir şey diyeceğim <gülüyor> otobüslerine binemezsin sen ama. <gülüyor> benim... Yani Hacettepe ve otobüslerine binebilmen lazım. Hacı e da sigara içmen bile mi? serbest diyor. Ne? ne e otobüslerinde sigara bile içilebilir diye kağıdım var ya. Yani. <gülüyor> Rektör imzalamış. Hatta özel bir servis ayarlamışlar bu adamı. Vallahi Mesela akşam lazım. evinde oturuyor gece 1 1.5 var. Ne diyor, ne diye korna sesliyoruz. Ben servis geliyor, alıyor, gidiyor. Eğitmen <gülüyor> biraz serviste dolaşalım mı? Tamam diyorum. Ne yapayım artık? Ya nasıl ne güzel ya. İndirim Hatip... kartın var mı senin? Çünkü böyle çok seyahat ettiğin yerlerde mesela indirim kartı verilir ya. Çok tedavi olduğun hastanede mesela %30. Böyle gösterdiğin zaman direkt yok ama bazı hastalıklardan direkt iyileşiyorsun. Ha, o daha Mikrob güzel bulaştığı da... zaman Hacettepe kartını gösteriyorsun, tamam diyor. Kim? Şey yapıyor. Kim diyor? Mikro. Baş mikro. Ha mikroba gösteriyorsun. Hemen evet, baş mikroba gider. Ondan imzasını alırsın. Ondan sonra O daha Hayat... güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Çünkü sağlık daha önemli. Çünkü bazı hastalıklar mesela yeni bir virüs. Hı -hı. O zaman diyor ki efendim bu, bunu, bunu karşılamıyor. Yatacaksınız diyor. Ya Alin Yatış, şeyde... yatışlılarda da dahil mi o? Yatışlılarda da. Ayakta tedavi diye biliyorum ben. Yatışlılarda değil. Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ni Alin şey diyebiliyor ya. Bir akrabaları falan diye biliyor. <gülüyor> sık sık ziyaret ediyor, aile büyükleri. Alışveriş merkezleri ve hastaneleri biliyor çocuk Cengiz. Alin değil Selin de öyle Biliyor şu anda Ali Alin yine biraz şey yani artık neyin ne olduğunu biliyor da Selin'in böyle bilmesi E tabi daha çok... 4 aylık çocuk Şu anda Geçmiş olsun çok ilk, teşekkür ilk şey Hadi Ettepe <gülüyor> Bunu nasıl söylüyor minnak ya <gülüyor> Ne anne ne baba öyle demiş <gülüyor> Bazı da yoksa Acettepe Götürüyoruz biz de çocuğu ne yapalım? bir kanal aldırıyoruz bir şey yaptırıyoruz <gülüyor> Ne oldu bir şey yok değil mi Hiçbir şey, hiç şey yok. Deli gibi ilaç içerseniz hiçbir şeyiniz kalmaz. Yani, Mutluyuyla yaşıyoruz. İyi tamam. Çoluğun çocuğun rızkını gene ilaca yatırdın ne Google cirosunu açıkladı 2012 cirosunu. Ben de açıklarım ciromu <gülüyor> ama yani tabi. Michigan Google... mı? Neresi? <gülüyor> Kentucky. Kentucky, Kentucky. <gülüyor> Valla şöyle söyleyeyim milyar dolar <gülüyor> sevgisinde. Wyoming <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Wyoming doğru söylüyorsun. <gülüyor> 50 milyar dolar. iyi İyi. Valla iyi rakam ne oldu, ne oldu? Sesiniz kaçtı? İçime kaçtı. <gülüyor> Nereden o... <kasınız? gülüyor> Fark edildi yani. <gülüyor> bir ses şey soruyor Tostu kaçtan veriyormuş onlar Google mu? Google esas şeyden kazanıyoruz demiş ya personelimizden. Personeli sattığımız şeylerden kazanıyoruz demiş. Ee, bir önceki yılın aynı dönemini oranla %7 civarında artmış. Net karı ve 3 milyar dolara yaklaşmış. Allah bereket versin Yılın son çeyreğinden. Muammer Google'ın ilk lafı yani. Karı mı? Karı 3 milyar. Olay, pardon bu adamın gideri ne ya? Ne masrafı şarj var şarj mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya? Bilgisayarlar hep şarjı takılı. çok, şarjı, i̇şte çok Elektrik yakın. parası veriyorlar baya. Ben onlara dedim var. şu şey kutular satılıyor. Bu akım düzenleyiciler var ya. Evet. Bir tane alsalar Google ana merkez binaya. Bir şey söyleyeceğim ya bunlar acaba... Gider mi gösteriyor birçok şey? Taksi fişi falan alıyorlar diye görüyorum. Biraz sabahtan akşama kadar 70 tane taksi dolaşsa o şey olmaz. Ben inanmıyordum ya o taksi fişi alıyoruz. Yok işte bir şeyler falan. Her arama için gider gösteriyorlarmış. Her yanlış arama için gider gösteriliyormuş. Çünkü bak 3. çeyreğinde karında çok büyük bir düşüş yaşamış. Yılın son çeyreğinde yeniden kâra geçmiş. Öncesi hep zarar demiş. <gülüyor> Biz <Bu da> size <öncesi gülüyor> Skywalker ya? demiş. Yani Hı. demek ki insanların Google hakkında yaptığı geek hep boş bir şey. Bir adam orada bir şey bulmuş. Tak. Bilgisayar da hiç yattığı yerden kazanıyor. Vallahi yattığı yerden kazanıyorlar. Yatacak yerleri yok. Ayıptır ya burada Emlakçılardan bu. Emlakçılardan sonra Google sahiplerine de sataşılmaya başlandı şu dakika itibariyle. Vallahi 14 milyar ne? 14. Ne kadar milyar KDV ödemiş onu söyle bana. Bir de muhtasarı ne kadar onu söyle ben ona göre ben sana söylerim bunun nasıl bir iş olduğu. 7 milyar dolar ciro diyor. Ciro. Tamam. Son 3 ayda e, son çeyrekte daha doğrusu 2.89 milyar, do, milyar dolarda bir kar var. Ondan sonra hisseler de %5'e yakın bir artış kaydetmiş. Ee, e, bayağı 2012 yani. bayağı bereketli geçmiş yani Google için. Hayırlısı olsun sevgili Google'a. Google'ın Türkiye'de ofis açma şeyi vardı değil mi ya? İşte bu açın. rakamlardan sonra... Türkiye Cumhuriyeti e, Devleti e, herhalde Google'a biraz şey yapar. Zaten yükleniyordu. Evet, ofis aç biraz Office'da. vergi ver. Yaşı şey açıldı vergi galiba ofis. Açıldı mı? Nerede hmm. açıldı? Vergi vermeye başladı mı Google yani Türkiye'de? Bilmiyorum şeyini de bir, bir, bilmiyorum, bilmiyorum. bir şey var. Ay, Çukurambar'da yer bakıyorlardı. Dükkan bakıyorlar. Evet. Abi Çukurambar'da bakarlarsa baya bir kardan <gülüyor> şey yaparlar, düşürürler. E, yani. Ne yapacaksın şart toşulmuş bir kere. Google'un çöküşü Çukurambar dükkanıyla başlamış. Ya bahane demiş ya Park Caddesi'nde. E dedim ben yani siz bilirsiniz. Biraz oralar mı daha uygun bir yerler bakın. Şey dedim bu her yaman tarafında size uygun bir yerler bulabilirsiniz diye. Bakalım görüşürüz. böyle pahalı bir şey düşünüyorlarsa bizim o karşıda aylardır gitmeyen ofis var ya. Aylardır, aylardır gitmeyen ofis mi? Ha. Ha, ha şeydeki. Tunus'taki. Tamam. O o de hem de Google çalışanları %20 indirim. Niye Google çalışanlarına bile kız? Daha pahalı. Tabii. Çalışanların ne şeyi var abi? Çalışanlarına ne yapalım? Biz zaten İndiri çalışanlardan çalışan para almayacağız Google'dan adamından alacağız Para mı almayacağız? Yani hayır çalışanlardan değil Ege'nin Hacettepe Google, mantığı gibi düşün Google, Google aylık kartını, bize bir para ödeyecek Google kartla ödeyebiliyor muyuz? Öyle diyeceklerdir büyük ihtimalle Bunda yemek fişi gibi bir şey vardı Herhalde Var tabi canım veriliyor ya, ya Baya veriliyor ya Hoca yani. Google'da çalış yemek fişleriyle dolan O şey kartıyla Oktay e kart... sen bu altavista'ya hakimsin bak Evet abi bir alternatif olarak Altavista'yı mı tutturalım ofisi? Yani şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba biz de Google tipi bir şey, Gaga yani mesela Google, Google diye bir şey yapsak. Ya ben o işe niye eğilmedim? Mesela bir söyleyeyim? şey aradı. Evet. Diyelim Tom Jones'un şarkıları. Evet. Orada senin bilgisayarına gelse e-mail gibi bir şeyle. Evet. Sen hemen Altavista'dan arasan onu. Tamam. Mesela Tom Jones yazdı. Abi. Bunu mu demek istediniz diye düzeltmesi falan yapsa. O tip işi yürütebilir miyiz? Günde mesela arama başına 1 dolar kazansa, günde 10 kişi bir şey arasa 10 dolar. Ayda ayda, 300, 300 dolar. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hiç var. masrafın yok. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işe bayağı bir baktım. Sonra eğilmedim. Neden eğilmedin? Çünkü yani bu Facebook var ya Facebook. Evet. Hı. Mark Zuckerberg. O dedi biliyorsunuz o yeni bir şey yapacağım, yeni bir şey yapacağım falan dedi. Bayağı Facebook hisseleri arttı, arttı. Yeni bir şey diye ondan sonra bu çapraz arama mı ne bir... Bağla, bağlantılı arama diye Aha. bir şey çıkardı. Çapraz bağlar diye bir şey çıkardı. Hı hı. Onu da çıkardı böyle. Tabii e... şarkısı da var diyor. İstersen dağlar İstersen... dağlar. Doğru evet. Çapraz bağlar bağlar. bağlar. bağlar. Ya, ondan sonra ben bıraktım o dosyayı kenarda köşede duruyor yani Facebook. Sonra da çıkarmadı arama motoru. Zuckerberg mi önünü kesti yani? Evet Zuckerberg arama motoru çıkaracağım arama motoru çıkaracağım diye bir hava estirdi. Beni şey yaptı yani dosya şu anda duruyor. Onu tekrar gündeme getirebilirim o aslında. o dosyayı bak. çıkar abi. Onu bir güzel print ettirelim. Nereden ya, ettirelim? Aha, bir dakika o. yanımda o ya üç, cüzdanımda üç, galiba o. 3 e, kopya olarak print ettirelim. Hepimiz okuduktan sonra o işe girmiş olalım. Tamam o ben cüzdanımda onu fotokopi çektirsem daha olur mu? Olur fotokopi abi çektirsem. sonuçta. Olur. Aynı. A4 kağıdının yarısı kadar oraya orada dosya. Yalnız Tom. temiz bir fotokopi olmasına. Bir daha ben küçük küçük kağıtlar hazırlayacağım. Tamam mı? Tamam. Her gün birisi bilgisayar sorumlusu olacak. Mesela aradılar Tom Jones. Mesela Hep aynı e, yani Snyder <gülüyor> nasıl okunur falan gibi bunlar evet. arandı. O gün arananları siz not edeceksiniz, bir defterimiz olacak. Her gün bunlar arandı gibi. <gülüyor> Ve çok çok yani arabanın yüzde onunuda altabistey vereceğiz. Diyelim bizden biz bu kadar şey aradık, siz sizin sayfanızdan bulduk diye altabisteyi de ortak alacağız. Kaç bire olabilir Altavista? Kaç cirodan? Abi mesela? toplu aramaya girdiği için güzel bir indirim alırız gibi. Alırız gibi. Gibi. Tabii, Tabii, Çok rahat. Bize de çok uyguna geliyor. Benim iki yerle bağlantım var biliyorsunuz. Bir Altavista, iki, i̇ki. <gülüyor> çok hoş bir giyim madası. <gülüyor> Orayla. O bu ikisini sponsor alacağız. <gülüyor> mesela şöyle yapabiliriz. Senin bağlantını kullanarak. Adam diyelim böyle. Veya bir kadın. işte moda ile ilgili bir şeyler ardı. Bunu mu demek olursunuz. istediniz diyerek senin genel markayı veririz. Oraya yönlendiririz. Oraya <gülüyor> yani Veya şu anda bağlantım olmayan ama bunu bu projeyi dinleyen mesela e, şuraya da yönlendirebilir misiniz diyen herkesin de sponsorluğu böyle çalıştıralım isterseniz olur mu? Tabii ki. Valla yani oraya oraya Çok, çok güzel oraya geliyor. Bu bir adeta bir brainstorming. Yalnız bir beyin fırtınası şu anda. Tek bir şey böyle kalın bir Ajanda tipi bir şey almamız Abi lazım. Abi ajandadan ziyade... Onu alabilir miyiz acaba projeyi? kağıdını ben düşünüyorum. teksir kağıdı dağılır Fahir. Yani böyle senin ne, ne yaptığını Ege görmen Ege'nin tutucusu var yani. ya şöyle bir tane. Ona... Ege'nin tutucusu. <gülüyor> <Aslında o gülüyor> onu attın mı Ege? Sen o duruyorsa onu getirirsen yapayım. çok karlı çıkabiliriz. Ege'nin tutucusu dediğin ataç mı? Yani, yani böyle bir tane Büyük ben ataç. benim kalın tekstil kağıtlarını tutma şeyi. Onu bilgisayarın yanına koyacağız. Oraya müsvetli olarak yazacağız. Sonra ajanlığı temize çekeceğiz. Bir kişiyi de işe alalım bence. Yalnız bu. ben bilgisayarın çok devrede olmasını istemiyorum bu proje. <gülüyor> ben de çok güzel bir yaklaşım buldum. Ne? Bizim şimdi mesela Google'da giriyorsun bir şey arıyorsun sonucunu veriyor. Evet. O kadar. Ondan sonra başka pencerede açtıysa o kenarda kalıyor. Halbuki bizde şöyle bir hizmet olacak. Mesela araştırdım. Ne araştırın mesela? Tom Jones Snyder mesela. Snyder'in hangi takımda şey yaptığını? İkinci konuya, i̇kinci konuya geçti adam. Tom Jones'dan sonra ikinci konuya hesaplanmış. Ondan sonra orada adam Snyder'i okurken yanıp sönecek bizim şey. Ne o, o ya? ya? Browser. Ne yanacak sönecek? Bizimki işte. Gaggle. Gaggle. Beni unutma anlamında. Şöyle diyecek. Benim araştırmamı istediğiniz başka bir şey var mı? <Gülüyor> ha, yan tarafta. Yan tarafta. Kapanmadan önce bana hmm. söylemek istediğiniz bir şey var mı? O o olabilir. Olabilir. Adamın de... bir şey daha araştır. Yani yalnız... benim de... hadi araştır şunu da araştır falan diyecek mesela. O adam mesela şey de yapabilir mi? Kalkık kaşlar. Mesela bunu mu demek istersin diye <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yan tarafta. Mesela bilemediği zaman. Da, o işler bence kolay yani. Kolay o, mı onlar? Aa onlarda hiçbir sıkıntı yok da Çizim yalnız... olduğu için <gülüyor> benim hep kafamı karıştırıyor. Abi işte. onları ben çizimini yaparım en kötü yani. Biliyorum onu yapacağını. Yani o yüzden rahat zaten için. Ne kadar rahat olduğunu sen düşün. Ya da fotoğraflarla. Onu Birlikte çektirdiğimiz <gülüyor> fotoğrafları koymaya ne dersiniz? O çok güzel bir şey olabilir. Web sayfası gibi bir şey olur yani. Yok web Bence olmaz. bir tane site açalım doğru söylüyorum. Sonuçta web izledik yani. Birlikte fotoğraflar. Kimle fotoğraf çektirmek istedin? Mesela Snyder. <gülüyor> <gülüyor> Snyder <gülüyor> yazıyorsun <gülüyor> veya Tom Jones. Hangi konuyu araştırıyorsa o konuyla çekilmiş İlgili, bir fotoğrafı paylaşıyorsunuz. onunla çekilmiş bir fotoğrafını da biz hediye ediyoruz. Mesela Doodle yerine ne kullanacağız biz? Doodle mı? Doodle kelimesi yerine bir şey kullanmamız lazım. Şanrı Yok o şekilde de düşünmedim de. Onu falan düşünmemiz lazım. Ben tabii her şeyi düşünmedim. Sonuçta Zükerberg. ben arama motoru yapacağım havası istirdiği için dünyaya. Doğru sen proje ölü doğuldu gibi. Ben oldu. onu atmadım da çalışmalarımı. Yani tutuyorum bir yerde saklıyorum ben onu dediğim gibi ama. Yani bakalım Zükerberg'ten önce davranabilirsek. Ki davranırız. Sefer, ki davranırım. Ki yani, onu direkt yiyeriz abicim her türlü yiyeriz. Yani teke değil. değiliz. Derliğini yedirileceğiz ona ben... sinirinden. O zaten ilk terlikler Google'un girişi şey Google'un Facebook'un girişinde duruyor. İlk terlikleri. İlk terlikleri bunun. <gülüyor> ya arkadaş o terlikler giyilir mi hala ya yazık günah ya git o kadar milyar dolar sahibi insansın ya. Bunlar benim ilk terliklerim. Ha, altından terlik yapsa o kadar kro demeyeceğim de o terlikler hakikaten kro ama ya arkadaş dünya üzerindeki en çirkin terlikleri bulun bana diye direktif vermiş ve da adam ya. Paranın gücü işte yani. <gülüyor> Olmayan terliği bile ürettirmiştir. Daha iğrencini yapmalıyız. Acaba onu nereden aldı ya? Gross Market'ten falan mı aldı? Esnaf Yok abi onu oluyor. Gross Market'te de bulaman. Bulamam mı bulaman mı? Bulaman artık Arasan'da bulaman. Neyse tamam ya, fikirler bunu, bunu, güzel. Bunu, fikirler bunu şey güzel. Bunu parlatalım çocuklar. Bugün parlatalım. Ee, üzerine güzel çalıştığımız zaman beklesin bakalım. Bundan yani sonrasında öyle... Mark Zuckerberg düşünsün. Top bizden çıktı beyler. Radyoculukla efendim esnafçılıkla bir yere kadar. Esnafçılıkla çağa ayak uyduramıyoruz. Yani hep bunlar odası geçmiş şeyler. Biraz daha geleceğe yönelik teknolojiyi kullanan, Yat teknolojiyi ve altavista'yı Vista'yı kullanan <gülüyor> şey yapmamız var. Yani teknoloji demene yapmamız. gerek yok. Altavista'yı Vista'yı zaten altavista Vista. Bugün Türk Dil Kurumu'na yaz Altavista karşılığı teknoloji. Hem de yanıp sönerek çıkıyor. Çok güzel. Türk Dil Kurumu'nun da Ege bir Ege çok koyuyorsun. etkileyen bir şeyin farkına vardın değil mi az önce? Yanıp sönme değil. Yanıp sönen şeyler Ege'yi çok ilgisini de çekiyor. Çeyin de oluyor bir hayranlık uyandırıyor. İlk HTML denemeleri sırasında blink yazdığın zaman bu yanıp sönme oluyordu. Ben şaşırmıştım ve bunu yapan bir insan olamaz demiştim. Zaten sonra bana ateşler sonra... geldi, açıkladı. Ha, olabilirmişti. <gülüyor> Norveç'te bir e, tünelde bir yangın çıktı. Üç gündür devam ediyor bu yangın. Özür dilerim 5 gündür devam ediyor. Şey ne diyorsun. Bir kamyon dolusu ne yanmış olabilir? Keçi peyniri olabilir mi? <gülüyor> Valla Fire Bravo okuduğunu unutmuyorsun. Ee, peynir yanmış. Ee, Brunost adıyla bilinen karamelize kahverengi e, bir keçi peyniri bu. Vallahi bir Dışı zeni içi beni yakar dedikleri o. 27 mu? ton peynir yanmış ya. Arkadaş ne teker, kokar Teker teker peynir. Öncelikle yani şu itfaiyeciliğin zor taraflarını biliyorduk da demek ki bazen güzel de şeyler oluyor yani. Nasıl yani? Şimdi orada başka bir şey yani leş gibi kokuyordur da keçi peyniri yanıyorsa onun bir güzel kokusu vardır. Hakikaten mesleğin bazen de böyle bir güzel tarafı oluyor demek ki. Kaç defa bir itfaiyeci böyle yanan peynire yana müdahale ediyoruz. Evet, müdahale diye bir şey yok ki. Normalde mis gibi kokuyordur yani. 5 gündür yanıyormuş. Beş ya. gündür eriyik peynir Ege yalnız öyle değil. Zehirli valla. gaz. Keçi yani ruhları ortaya çıkıyor. yani. Arabanın gün... şeyi yandı falan tekeri yandı. Onun leş gibi kokusu olur da onun bir noktadan sonra sırf peynir kokusu mis gibi. Olur mu ya? Zehirli gaz çıkarıyormuş. O keçilerin 27 ton peyniri alınan keçinin sayısını düşünün. O ya, keçilerin ruhları böyle geliyor ya. O keçilerin ruhları vallahi şöyle zaten Ege keçi peynir deyince sanki böyle ayak kokusu gibi bir kokusu var o keçi peynirinin. Olur mu? En güzel Aha. koku. Vallahi bak yani gerçekten. <gülüyor> keçi kokusu <senle>. ana kokusudur. <gülüyor> o zaman Analarımıza <gülüyor> keçi dedirtmeyiz. O zaman nane ne abi? Nane ve keçi kokusu. Bunlar keçi kokusu çok. En pahalı peynir ya keçi peyniri. Bugün gideceksiniz gross markete. Bir bakın fiyatına. Bir bakın. Bugün gelecek zaten. Ayağımıza kadar gelecek keçi peyniri. İkinci kere ayakla keçi peyniri aynı cümle içinde kullanıldı. Şimdi ilk defa Norveç yollarında böyle bir... Keçi en hakkı bir... yenen... Hayvan. Hayvanımız vallahi. vallahi Ne denir ona? Ağal hayvanı. Küçük başlarının... Ağal hayvanı. Küçük başlarının en nerede? acıklısı. Kuzu kuzu, kuzu, herkes kuzu ama pamuk gibi. Keçi o kadar zor yetişen keçi bir hayvan. Keçi gayet güzel olduğunu herkes biliyor canım. Keçi ya, peynirinin... Özellikle, ama keçi özellikle hay... mercimek salatası ile çok, bulgurlu neşriyatlarla çok güzel gittiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Keçi hayvanına yeterince bir sempati duymuyoruz. Haketi değeri mi verdi? Kuzu mi? kucağımızdan indirmiyoruz. Keçi. Eh, ismine bak teke. Ama teke teke. Evet, şu anda Yap, bir soğum oldu tekeden Vallahi. doğru. <gülüyor> şu anda bir oldu. Vallahi biraz bayağı soğudum. Biraz daha keçilerimize sahip çıkalım. Keçiye sahip çıkalım. <gülüyor> Şuanda gece sembaları <gülüyor> atmaya başladı. <başlıyorum>. Vallahi yükseldi. <gülüyor> Şuanda. İbred nasıl doğu, oynuyor bak? Demek ki doğru anlatınca oluyor. Demek ki duyguları bu adamların çok hasta sevgililer. Ben de yeni yeni fark ediyorum bunları. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ya çok paralar aldın mı bu reklamdan? Abi yani sonuçta <gülüyor> e, bire, bire, bireyselçi. <gülüyor> ay, ay vallahi çok güzel ya yani. <gülüyor> bireyselçi çalışmalar çok ünlü kullanımı çok başarılı Aynen. öncelikle firmayı çok tebrik ediyorum ve Fahir yani beni şu, şu <gülüyor> şöyle güldürdüğün için sana dedim minnettarım <gülüyor> keşke demişler bunu televizyon reklamı yapsaydık biz kaşlarım bu kadar <gülüyor> oynayacağım <gülüyor> Beyzin yaptığın motor taktikleri içinde o markanın motoru yok muydu? Yoktu ya. Yoktu mu? yine bir şey uydurdun sen onu. Reaktifi falan. falan ya, bir, şeyler, bir şeyler yapacağız işte. Bir bir şey yapardın yani. Keşke o en sonunda ya. da falan yapsaydın böyle bir. Bu A da bunu da ağzımla yaptım diye. Burada her şeyi ağzımla yapıyorum ki ben. Kaşlarla bir şey yapmadın Ağzımızda mı? Ağzımızla para kazanıyoruz. Ben, ben yani radyo reklamında kaşlarım bu kadar oynadığı bir reklam evet. daha önce hissetmemiştim. Yani biz bir de kayıt sırasında yoktuk ama Kaydı dinleyen fahişin kaçların oynamasından kayıt sırasında ne kadar oynadığını az çok tahmin edebildik ancak. Ay, ay, yüreğine sağlık. Sağ olun canlarım benim. Ee, bebe, e buyrun. Sen gireceğin diye ben de aynı şekilde gireyim de eee diye gireyim dedim de güzel şey var gir oktay yani keyfine göre. O ben, zaman giriyorum. Ben keyfine abi. sağlık diyoruz e, Yalan söylüyor musunuz Alin neseline? Tabi. Ege. Hangi konularda özellikle? Vallahi hiçbir konuda dur. Şimdi bugün okula göndermediğimiz için dinliyorlar. Hiçbir ok konuda bugüne kadar yalan söylüyorlar. Okulun parasını veriyorsunuz okula da göndermiyorsunuz değil mi? Parasıyla değil mi kardeşim dedim. <gülüyor> ya parasını veriyorum okula da göndermiyorum ya. Bir yer açtık Bak ne oldu bak hemen herhalde. gene bir suslu bir şey oldu içine kapandı. Şu anda dinliyor mu Alin? Dinliyordur. Alin dinliyorsa herhalde Alin'i... Bugüne kadar ona hiçbir konuda yalan söylemedik. Söylemediniz mi? Hayır asla. Oyuncakçı yandı konusu bile gerçektir. Hangisi? Hangi yanan oyuncakçı? iki oyuncakçı. Bütün oyuncakçılar bir ara yanıyordu Ankara'da. Hadi ya. Çocuğun kafada nasıl bir dünya kurduysanız. Valla ebeveynlerin e, çocuklara yönelik sık başvurdukları bir takım yalanlar varmış. Mesela en çok başvurulan yalan cüzdanımı evde unutmuştum. Unutmuşum. Unutmuşsun. O Unutmuşsun. aslında ebeveynlere değil herkese söylenen. Biliyorsun esnaf olarak bize de söylenen. Bize söylendi valla Ankara'nın ünlü oyuncularından bize bu. Bu laf edildi cüzdanımı evde unutmuşum diye gözümüzün içine Hepinirsin. baka baka. Tek ortak cüzdan kullanıyoruz. 10 kişilik bile ekip gitti. Neyse sonra geldiler de o yalanlarının yüzüne vurduk. <gülüyor> Ama orada gerçekten şey çocuk saflığında çocuk temizliğinde bakıyorsun o yalana. Yani 2013 yılında nasıl bu cümle edilir hesap ödememek için diye eden var. Var vardır. Ebeveynler çocuğun yanlış davranışı karşısında e, düzgün he, hareket etmezsen polis çağıracağım diyormuş. Valla ben geçen sefer böyle bir hareket etmezsem e, gösteri davetiyemi vermek için Facebook'ta böyle bir şey yaptım, anket yaptım. O kadar güzel şeyler geldi ki Yalanlar senin var. sünnetini kremle yapacağız falan diyen adam varmış çocuğunu. Merak etme, kremle yapacağız sünneti. ...çok güzel şeyler var Facebook'ta... ...nasıl etkilendiyse... ...şafsi show sayfasına girerlerse bütün yalanlar orada... ...yani ebeveyn olacağız ama çocuğa ne yalan söyleyeceğiz... diyenleri külliyatı var... Ya ...ne kadar Maksimler. güzel... ...adeta bir şey literatür oluşturmuşsunuz... ...çok güzel otur. ...bir de yani şey... ...herkes o yalanları duymuş bir şekilde... ...sadece hatırlıyorsun yeni bir şey... ...sadece o kremli sünnet biraz sevdi de... <gülüyor> ...onun dışındaki hepsini hatırlıyorsun işte... O polis alır. Ondan sonra Arap olursun. Kahve içersen Arap olursun. Yemeğe ar arkadan Polis kalmalar. alması diye bir şey kaldı mı ya ülkemizde demokrasi? Demokrasi var. Polis <gülüyor> <almaz gülüyor> <ya. gülüyor> Örgüt mensubu sayılırsın diye ha. yalan değişmiş. Tamam. Örgütten alırlar. Örgütten alırlar. Mevkesini bitirmeyenler örgütüne şey olur. Benimle gelmezsen seni kaçıracaklar falan diyor. Siz böyle söylemiyorsunuz ama değil mi? Bunlar <gülüyor> seni kaçıracaklar ne Ç ya? Çocukların en korktuğu şeylerden biri kaçırılma korkusu. Ulan ne kaçırsa ne olacak? Ne yapacaksın? Bir bak cürmüne bak yani. Sen şu anda çocuklarla mı konuşuyorsunuz? Evet sanki? yani. <gülüyor> Saf çocuklarla konuşuyoruz. <gülüyor> Saf çocuklar derneği. Peki siz biriyle korkutuyor musunuz hiç Ege? Mesela şu şöyle yapar falan filan. Yok bilmiyorum. öyle korkutma yok bizim yalanlarımızda yani Ali'nin ben umacı o, dediğini o, hatırlıyorum. O kork, korkutma değil ki o. Ha, umacı, umacı. Umacı diye bir şey söylediğini hatırlıyorum ben Ali'ni. Başka bir şey söylemiştir. Umacı ölürsün falan demiştir. Yok ya umacı bir büyüğün. Ya benim gibi bir, bir adam çocuğu umacı. Zombiyle korkuturum vampirle korkuturum. Umacı ne? Sen değil bir aile büyüğünüzün umacı dediğini ben hatırlıyorum. Ben de vardım çünkü. Oğlum, umacı ne hakikaten ya? Ha, öcünün. Olduğunu ben de öcünün. Öcünün. Ben. Umacından ben de korkarım. Umacı bir şey başka sınıfı. Umacıyım efendim ben. Meslek grubu yani? gibi geliyor. Zombi gibi böyle yiyor musunuz? Hayır efendim. Umacılık. Umacı şey işte ya. Öcü gibi bir şey ama umacının şey gibi. Etlik kökeni farklı olan gibi. <gülüyor> umacının şey ne? Özelliği ne? O, umacı abacı gibi geliyor bana hiçbir adam çağrıcı, <gülüyor> çağrı, çağrı diye düşünmeyin. Ha, ne yapıyor umacı? <gülüyor> Mesela vampir. Öcü ne güzel biliyoruz ne yaptığını? Öcü ne abi öcü? Öcü dedi. Ortlaktır genel olarak. Tamam işte umacı da öyle yaban gibi, ortlak gibi bir şey. O, Kapıları çarpar falan. Kapıları çarpar. Kapıları <gülüyor> çarpar. <gülüyor> <gülüyor> o kapı <gülüyor> çarpılmayacak. diye de arkasından bağırırız biz. <gülüyor> <gülüyor> Yani ben de umacıya tavır yaptım kusura bakma da. Geliyorlar kapıları çarpıp çarpıp gidiyorlar. Ben de şey dedim. Keşke Fire oyuncunun dizisi olsa Ghost Whisperer gibi hafifler bağırsa. <gülüyor> Çarpılmayacak efendim o kadar. Aynada görüntülünü göstereceksin. Öyle gelip de aynanın karşısında gördüğün olmadan gitmek yok. Valla ayna, aynasını İster yapıyorum. İster misin Fire Ghost Whisperer? Gibi? <gülüyor> Ghost Whisperer. Iki Türkiye'de dakika geçiyor Whisperer. ama. <gülüyor> Türkiye <'ye> ayanetlere <gülüyor> bağıran adam. Hem gelenek <gülüyor> göreneklerimize de uygun bir şey çıkar. Valla. Geri dönüp çalacağın kapıyı çarpma, çarparak çıkmayacaksın. Facebook, Benim... Facebook sayfasını yazıyorlar. Bunu Twitter'dan paylaşmak için. Baştan... <gülüyor> Zombilere öyle yazacaksın. Sil baştan başlamak lazım bazen Bir Mezardan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şebnem Ferah'la çıkıyorlar. Valla çok güzel olur Fari ya. Üç tane de şarkı. Bir tanesi Şebnem Ferah'la sil baştan. Bir tanesi o zaten Teoman Paramparça. <gülüyor> <gülüyor> bir de neydi geçen gün? <gülüyor> ne söylüyordu Fahir? Pencere dışına bakarak. Hiçbir şey söylemiyordu. Biz <gülüyor> paramparçayı fon olarak söyledik. <gülüyor> çocuklara söylenen en büyük yalanlardan biri de brokoli ile ilgili. Brokoli artık... Aa, çocuklara değil herkese yalan söylemişiz ya. Ama çocuklara brokoli boy uzatır diye bir şey söyleniyor. Bana da keçi boynuzu boy uzatır diye yedirmeye çalıştılar. Koca koca adamlara afrodizyak etkisi demeye utanmıyoruz da çocuğa boy uzatır deyince bir şey oldu. Vallahi boy uzatır diye çocuklara yalan söyleniyormuş. Size zorla yedirilen ne vardı küçükken? Zorla yedirilen. Her şey. Bakayım. Hayır böyle şu anda hiç yemediğiniz. Pamya'yı yani, da zorla yedirmeye çalıştılar mı bana? Bakayım. Kudret narı diye bir şey vardı mesela benim çocukluğumda devam mıydı o? Kudret narı yani işte afrodizyanı ubaşabilecek <gülüyor> en üst nokta. Kudret, Vallahi, güç, sonra, daktail. Sonradan bayağı Sen bir şey Galya varmış. Sen Galya köyünde ya büyüdün <gülüyor> ya o yüzden Galyalılar <gülüyor> arasında kudret. Çocuk kudret narı ver. Ya ben ona bir bakayım acaba. Altavista'da da var mıdır acaba kudret narıyla ilgili bilgi? <gülüyor> Bunu mu demek izlediğiniz diye bir şey çıkacak. Mı? <gülüyor> Çok korkuyorum. Ondan sonra Kanada'da yapılmış bu araştırma. Brokoli yersen boyun uzar. Ben Bunlar en tabi... bu aşıyı bugün yaptırmazsak yarın daha büyük iğneyle yaptırmak diye gerekir diye bir şey söyledim, bir yalan söyledim. Bayağı bir onu düşünürken zaten Aşıya Aşıya sağlık ocağındaki gidiyordur. kadın da şey diye baktı. Beyefendi bu çok güzel bir yalanmış. Biz de başka diğer hastalarımızda kullanabilir miyiz diye. Hemen şeyini verseydin. Neyini veriyorsun? Ee, böyle bir tören oluyor Allah razı olsun <gülüyor> <gülüyor> Benim Kullanım hakkında öyle bir şey, <gülüyor> <Ne diyor gülüyor> Veliyorum Veliyorum hadi, hadi. hadi Allah razı olsun <gülüyor> ay. Ay, ay. İyi devam ee, Çocuklara yalan söylemeyin Lütfen onlar da bir birey zeytinyağı, sonuçta. Zeytinyağı Ama bir dakika gelmemiş. çocuklar da yalan söylüyorlar Mesela kafam yanıyor Hay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belçika'dan haberler var. Belçika'nın Flanders bölgesinde bulunan belediyeler yeni bir karara imza attılar. Bölgede artık kartopu oynamak yasak. Belediyeler kişilerin birbirine kartopu atmasıyla taş atmanın aynı olduğunu savunarak... Oyuna... Aynı demiş. Aynı aynı. Belediye he? mi demiş bunu? Aynı. Vallahi öyle demiş. Belediye. Belçika Belediyesi. Belçika Büyükşehir Belediyesi. Brüksel'dir ya. Herhalde Oktay herhalde. Belçika belediyeyle yönetiliyor benim de. Küçük ülke ya. Tabii bunlar Çok yönetim biçimi şey değil miydi ya? Bunların Karma. Kanton manton <gülüyor> değil miydi bunların işte? Kanton <gülüyor> dediği belediye işte. Anladım. Büyükşehir Belediyesi bizde Büyükşehir Belediyesi onlar da kanton diye geçiyor. Ee, oyunun hem küçükler hem de büyükler için zararlı olduğuna kanaat getirdi. Bölgede kartopu oynayanları artık 100 ero para cezası kapımıza. Çocuk kaldırdı, attı. Mesela arabanı temizliyorsun. O esnada işte arkadaşınla, eşinle fingirlemeye başladın. hiç çocuk görmedim zaten Belçika'da ya. Brüksel'de biraz da. Hep seni götürmüşler. Hiç çocuk yok orada. Böyle büyük büyük. Hep, hep patinaj, hep patinaj. O yüzden yani Belçika'da serbesttir yani. Ya Belçika'nın 20 yıl önlü kaldı ya zaten. Ben bugüne kadar bir kart topu yapıp da birini atmıştım yok şimdi sokakta birisi sana taş atsa Ege, yapacağın davranış ne, belli neyini zaten o çocukluktan yetişmiş şey... bir, birisi sana şimdi taş veya ayakkabısını çıkarıp atabilir mi atamaz yani ne yapıyorsun dersin ama kart kıpısı... topu atınca sanki o meşru ama bu kartopu atmak serbest gibi bir şey oluyor halbuki Ege'nin Ege kanayan yaraları aynı şekilde örseliyor ha topu atmış ha terliğini çıkarıp atmış peki o zaman Japonya Maliye Bakanı'na ne diyeceksin <gülüyor> karşılamak istiyorum. Ben. Japonya Maliye Bakanı Başbakan yani. Yardımcısı Tara Oso. E, aso parantez içinde 72. Aso ha, ha aso. E, Valla hasosu. Hanzo'nun hasosu bir laf etmiş. E, yaşlılar için e, harcanan paranın devlete, devlete yük olduğu gerekçesiyle... Yaşlıların yaşamaya zorlanmaması gerektiğini belirtti. O ne demek ya? Vallahi bırakalım ölsünler demiş. Dedeye sahip Öyleyse... çıkalım diye bir laf <gülüyor> duymamış mıyız? Komşusu <gülüyor> oluyom diye Yok muymuş Japonya'da. Vallahi ölmek isteyen yaşlı yaşamaya zorlanmamalı. Yaşlıların hayatının uzatılması. Bu adam kaç nedeni... yaşında demiştim parantez içinde? Parantez içinde 72 ama şöyle bir bakıyorum Japonya ama yani ortalama 80 falan herhalde demiş Japonya'da. Şöyle bakıyorum saçları falan da boyatmış hani bildiğin Berlusconi'den daha hallice gözüküyor yani daha iyi durumda. Zımba gibiyim demiş bunun bedelini bedel ödemişik demiş. Japonya hükümeti bedel ödemişik. Ondan sonra falan filan demiş. Ama onlar da yüz küsür hep çok ya yani bayağı. O, şimdi bu adam bu lafı 72 yaşında rahatlıkla ediyorsa bahsettiği kişiler 120'den sonrasını kasmayın 100, diyor. 100 sonrasını çok kasmayalım demiş. Rekor kıracağız diye uğraşmayın. Zaten kırılan rekor bir hafta sürüyor. ya evet en yani. yaşlı adamı falancı oluyor. Bir hafta sonra bitiyor. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ben zaten <gülüyor> son 2 ayda dünyanın en yaşlısı öldü diye en az 5 tane haber gördüm yani. Evet. E normal evet. abi. Çünkü Gülsün. sahip çıkılmıyor yaşlılara. Evet, ne de, ne, de, ne de, sahip, neye sahip çıkmıyorlar. Sahip çıkılsa birazcık bakımı iyi olsa biraz sürdürür o rekoru elinde tutar. Ya zaten yaşlı adamı ne bir bir gönlünü alacaksın. Peynir masrafı yok, bir şey masrafı yok. Bir şey yer. ya yiyemez, tuz yiyemez, yoğurt yiyemez. Ne? ne diyeceğiz bilmiyorum bari demiş. bir şey yedireceksin adama. O da biraz gönlünü hoş tut. Aç dizisini otursun sen ne yapıyorsun? Ne masrafı var yaşlı adamın sana? Vallahi billahi doğru söyledin ya. Ay ay. Dedeye sahip çıkan kanunlarıyla bence şey yapsınlar Japonlar bir kez daha gözden geçirsinler. Uzayda maden arama ve çıkarma yarışına yeni bir şirket daha katılmış. Uzayda maden tetkik arama enstitüsü mü? <gülüyor> ne o? Deep Space Industries <gülüyor> adlı şirket göktaşları ve uydularda maden araması yapacakmış. <gülüyor> ee, ondan sonra ha, iki, ya ülke, bu işin para mı topluyor bu iş için? Biraz bize para verir misin? Vallahi paraları var galiba. İki gemi yapıyoruz abi demiş. Ne uzay gemisi mi? <gülüyor> Firefly ile Dragonfly. Çok güzel isimler bulduk demiş. Bunları nerede değerlendirebiliriz diye iki geminin yapımı devam ediyor. Gidip maden arayacaklarmış. Yani biz oradan bir şey bulsak bizim için kar diye bir açıklaması var adamın. Yani baya bir para yatıracak. Parasını çıkaracak. Parasını doğru. çıkaracak. Yani boş geçmeyelim Ya taraf. arkadaş. Dünyaya Baş. düşmüyor mu göktaşı falan filan? Düşenlerden bir bakayım yani. Bir bakarak olun. Onlara bakın. Onlar da varsa gidin. nereden bir şey çıkmadı herhalde bugüne kadar. Bir dağılıyor çukur. ya dağılıyor. Hep bir çukur. Hep bir çukur. Bir çukur sadece. Acaba bunlar bor mu arıyorlar? Çünkü biliyorsunuz dünya üstündeki borun yüzde doksanı Türkiye'de. Çünkü Çünkü anlamadım. Yani dünyada, dünyada de bor dediğince Türkiye geleceğin ülkesi ya en kritik maden gelecekte. Bor. Evet. Adamlar diyorlar ki Türkiye bu kadar lider olmasın biz boru gerekirse uzaydan, uzaydan getirelim Türkiye'nin bor rezervlerine yönelmeyelim. Sonuçta da bir madendir diyorsun Hı -hı. yani diyorsun yani niye öyle diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hayırlı olsun iyi kolaylıklar diliyoruz ne diyeyim arayın yani. iyi güzel arayın iyi bakarak olsunlar. Oktay yaz onlara bakarak olun iyice bakarak olun. Öyle yalap şap bakmasınlar iyice gözleriyle kontrol uzaktan yakına doğru sonra yakından uzağa doğru güzelce tarasınlar ağacın orada rezerv bulduk diye şey yaparlar. Çok güzel çok güzel anlattı vay. Vallahi, vallahi çok güzel anlatın. Ee, umarım kulak verirler senin söylediklerini. Vallahi 5 yıl sonra şey diye konuşmayalım <gülüyor> burada. Bu deep space'in jirosu açıklandıktan sonra aslında uzayda madem mantıklı sonuçta uzay herkese uzay falan diye konuşmayalım. Vallahi. Bence ya... isterseniz biz de yavaş yavaş bir roket mi yapacağız? Ne yapacağız? Bunun parasını bir kenara ayırmaya başlayalım. Vallahi. Geçelim. Ne ne lazım roket? <gülüyor> Bir roket lazım. Yakıt onun tankı lazım. Yakıt tankı lazım. Yok evet. bir de işte şey işte el aletleri ne olacak işte neyle arayacaksın? Alet, alet... çantası mı? Alet çantası. Onu şeyden bakarız alet bir Alet çantası aldık biz dükkanı bir tane. Spatula lazım bir de. Var. Madeni böyle Şeyin alıp var. koymak için. Var var o Dükkan da var. kullanılabilir mi? Fahir Kullanılır canım. Sonuçta yani onun içinden baya bir şey. Aslında bayağı. çok bir masraf yapmamıza gerek yok yani. Kaldı sadece roket. Roket kaldı yakıt tankı bir de ateşleme Ulan, sistemi. Biriniz de şurada uzay mühendisliği okumadınız ya ben ona yanıyorum ya. Ben uzay mühendisliğini iki puanla kaçırdım. <gülüyor> Ama zaten yok. sen Lisesi'ne de yedek kontenjandan girmiş Uza bir adamsın yani. Uzay mühendisliği yazmak istiyordum yoktu. Malzeme mühendisliği var abi. Bak, sen ne, ne şey macum? mesleği dediği bu mu? Bu işte ben malzemeleri çok güzel seçebilirim yani. Ne kullanacağız? Bana mı? sadece gideceğim yeri söyle Mesela neyle yapacağız Oktay? Roketin dışını neyle kaplayacağız? İşte, Nereden söyleyeyim abi? Streç yani, folyoyla. Olur. Cilla pırıl pırıl parlasın. Hatta yani. malzeme folyo, mühendisi onun. Streç folyo dayanmaz abi. Sert bir şey koy. Halı flex gibi alüminyum bir şey koyman lazım. Mı? Halı flex ama halı flexi tersten koyacaksın. çünkü o... Dışına da güzel alüminyum folyo kapladın mı? En dışına da tabii alüminyum folyo. Tek parça olması lazım yalnız. Büyük bir alüminyum folyo şey olması lazım. Ya, oktay sen teflon falan bile demiyorsun. Ama teflon çiziliyor. Teflon iş taraf. Çiziliyor. Hep çiziliyor. Teflon... <gülüyor> <gülüyor> İşirme kağıdıyla kaplayabiliriz teflon diyorsanız. Adam mantıklı. Sonuçta pişirme kağıdı o kadar ısıya dayandığına göre... Uzayda sürtünmeyi de dayanıyor. Da Avustralya kesin. açık devam ediyor biliyorsunuz. Serena Williams raket kırmış. Haberiniz var mı ondan? Kırar. Kırar. O kadın nasıl kaslı bir kadın ya? Nasıl? Kalp kıracağımızda raket kırarız. Sakat demiş. sakat oynamış ve... Ee, kaybetmiş mi? Kaybetmiş. Nerede? Fransa açıktan sonra bir kez mağlubiyet yaşayan Serena Williams... Avustralya'da da ee, kaybedince bir buçuk saat önce raketi kırmış... Biraz bağırmış bayağı bağırmış Hakemlere mi? Ondan sonra Seyircilere mi? Kendine mi? Kendine e, Bir buçuk saat ağladıktan sonra Raketi patlatmış e, Kazanan Bu rakibi de karşısında mıdır yani? Sloane Stephens Tebrik ederiz hanımefendiyi Rakibinin karşısında tabi canım ee, hırsını raketinden çıkardı. Devam etmiştir bence bu içeriği. Bizden nasıl... çıkar, bizden çıkaracağına raketten Fakat çıkarsın. Nokta mudur soyunma dolaplarına falan acaba soymadı asındaki dolaplarım dolaplar. Böyle bir şey <gülüyor> Seranın dolapları hep kırık. Kırık değil mi kırık dolaplar? <gülüyor> Sandalyeleri tekmediyorum. Yazık günah ya o kızcağız niye öyle oldu ya? Nasıl sinirli? Çok nasıl sin ağrı. şey var stres var üstünde çok bas. Erkek arkadaşıyla mı sıkıntısı var? Babasıyla mı problem yaşıyor? Kız kardeşinin bu mi abla mıydı, kardeş miydi? Venus Kardeş. Williams'ın Kardeş. kardeşi mi bu? Kardeşi. Venus daha büyük diye biliyorum Bu evin küçüğü tabii minnak. Minnak mı? <gülüyor> minnak bu minnak. Evi siz <gülüyor> Yani. Ev, ev hakikaten haşmetli bir ev. Bunlar günde 7-8 ekmek falan alıyorlarmış eve. 11 yumurta yiyormuş. Şampiyon ekmek. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor. En son esprileri alıyoruz. Çin çin çin. Çin çin çin dedin. ...son bir şey vereyim de... E, ...ondan sonrasını... E, ...koyver gitsin... E, ...çalışan kadınların katılımıyla yapılan en önemli araştırma... ...dün açıklandı... ...kadınların en berbat gününün çarşamba olduğu ortaya çıktı... ...çarşamba kadınların en yaşlı ve en yorgun hallerinin olduğu gün... ...saat 15.40... ...15.40'da her çarşamba kadınlara bakın... ...olabileceği en kötü haliyle görme şansınız var... ...o yüzden... ...zaten gençlere derler bir kadını çarşamba günü 15.40 sularında bir tanı... ...ondan sonra beğeniyorsan... ...doğru... ...doğru kadındır... Ee, pazartesi kadını... Yani cumartesi günü görüyorsun. Aman efendim nedir bu? Şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Salı görüyorsun. Bir çarşamba bak bir şey de. Bir o zaman bir hafta içi buluşalım de. Bir çarşamba günü sen bir gör. Ha, nasıl olduğunu. Şöyle oluyor. Pazartesi kadınların uykusuzluktan en çok şikayet ettikleri gece. Niye? Pazartesi salıya bağlayan gece. Doğru söyleyelim bunu. Peki. Ee, uykusuzluğun etkileri yüz ve boyun böl bölgesinde. Ee, gerdan dediğimiz bu kısımlarda tamamen etkisini gösteriyor. Ve 48 saat sonra... Her şey kabak gibi ortaya çıkıyor gerdan, affedersin. Gerdan kay kay kay kay kay. Neredeyse ben yengemiz <gülüyor> amcamız olma noktasına geliyor gerdan kaymasından. Gerdan kayması biliyorsunuz hakikaten tıbbi literatüre girmiş bir şey gerdan kayması. Beze göçmesi <gülüyor> dün edilen bir laf yayında bugün de gerdan kayması literatüre girdi. Zaten yazıyor duvarların üstünde gerdan gerdan kayması diye orada cep telefonu numarası yazıyor. Onlar bayağı düzeltiyorlar ya otağı, değil mi yani duvarların ve taşların <gülüyor> duvarlara daşlara bel bel fıtığı ve gerdan kayması ve Perşembe gününe geldiğimizde kadınların sinirli o sinirli artık Çarşamba'nın siniriyle Çarşamba'nın gelişi Perşembe'den belli olur ee, ya da tam tersi de olabilir kadınlar bir öyle bir şeye geliyor ki duyguları kabarıyor aşk duyguları kabarıyor bir kadını tanıyacaksan zaten Çarşamba danı danı Perşembe günü de ilk buluşmanızı gerçekleştirin diyor. Seveceksen çarşamba sev, perşembe kendini sevdirir demiş. Bak, bak, bak Kadın, ya. Kadınlarla ilgisi olmayan, haftanın günlerini değerlendiren bir adam. Ege Dem <gülüyor> Öyle demiş. Demeye getirdi. O mu demiş, kim demiş bilmiyorum ama... <gülüyor> Ay. Haftanın günleri. Ne o zaman bütün bizi dünya kadınlar şu anda atlattılar o şeyi. Atlattılar. Şey yani. Bugün en güzel gün onların en güzel günü. Perşembe. Şahlı sonuç Kadın. sonuç günü değil mi bugün? Bugün en iştahlı yani aşk duyguları anlamında en iştahlı oldukları gün bugün. Güzel. Dışarıda yani da güzel. Gideyim, bir 4 tane alayım bonfile, 3 tane alayım. <gülüyor> Baktın aşktan yana olmaz. Bonfile'ye verir kendini Sahte yani, de bir güneş var dışarıda. Sahte güneşte yeter artık ya Sahte an. güneşler. Vallahi Kaç gündür sahte hayatları yaşıyoruz da Ege sen hiç vallahi kılın kıpırdamıyor ya. Kıl kıp. kıp. Valla Apple'dan bir açıklama <gülüyor> geldi. Hanginize döneceğimi şaşırırım. ben <gülüyor> gene boyamama devam ediyorum. <gülüyor> Sen dönme. Apple'dan bir açıklama geldi. Google'ın hani cirosu 50 milyar dolar diye başladı ya bizimki bugüne. Bizimki de iyi falan demiş ya. Biz demiş bir günde kaybettik onu demiş ya. Yüzde 10'a yakın bir düşüş oldu. Yeri Şirket... geliyor bir gece daha Curs lafını etmiş mi? Şirketin değeri 50 milyar dolar erimiş durup dururken. Durup dururken Yeri olur, olur canım, daha, yani. Yani, daha onlar çok eriyecek. Ama bu yeni haber. Sabahın haberi. Yani... Steve Jobs'ın kıymetini bilemediler. O Steve abimiz çok güzel sistem kurdu, tıkır tıkır yürüyor. E bildiler ne yapsınlar canım öldü işte adam. Ne adam ne. O zaman yani. bulacaklar Steve Jobs ayrındı birisine. Nereden? Bir Steve Jobs kolay mı yetişiyor Ege'nin? Ben bir iPhone hani... 5 yaptılar ne özelliği var? Ne, ne şey yok. Hiçbir özelliği yok. Bir iPhone 6. Hem de şey havalarıyla yaptı. Ne oldu Steve Jobs diyordunuz? Yaptık işte klasını en yenisini yaptık işte Steve Jobssız da oluyor bu işler diye havaya girdiler. Olmadı. Hatta olduramadılar yani. Olmaz kolay değil. Bayağı. Rusya'da Donanza eksi 71'i gördük demiş ya yuh dedim ya oyma da hava sıcaklığı eksi kim demiş Cerrahdepark diyor mu? Valla öyle değil mi? çok soğuk ya burası Cerrahdepark ben... diyor biraz uzak kaldı bir şeyler yapsa da çıksa ya ortalara çıksa Biri ne oldu dil tutuldu oldu <gülüyor> ne yaptık Biz, ben nerede hata yaptım diye düşünüyordum şöyle valla hava sıcaklığı eksi 52 ila eksi 8 derece yedi. arasında oynuyor duruyor oynuyor duruyor doğal gaz parası geliyormuş mi ediyorum ayıp onun için o, hava sıcaklığı denmez ya bu söylediğin rakamları. Oktay bu şey değil mi ya eksi 78 oluyor mu? Sen daha iyi diyorsun. Mühendis kafası Olur, style yasak. Olur tabii 270'e kadar gider Yok teorik var olarak. diyorsun yani tabii. teorik olarak. Valla burada kim yaşar? Kim yaşar? deper Gerardet... o... yaşar. <gülüyor> Buradan da selamlar olsun. Bir kez daha selamımızı iletelim. Değerli bir e, sanatçımız, büyüğümüz, abimiz, Sırf kardeşimiz. Sadımız. Ondan sonra e, nüfus 600. Ulan ya bunların atalarına ilenmiyorlar mı ulan gele gele buraya mı geldiler Benim burada yani. mı var bir daha ılıman hadi eksi ben yine. Orada atasözü söyleyemiyorlarmış kimse <gülüyor> soğuktan ayağını yorganına göre usatlediğinde atasözümüz senin atanın <gülüyor> her göz böyle Öyle yani bu ağlamışlar. Ya ben hani pozitif bir Orada sıcaklıktan bahsetmiyorum da en azından bir eksi beş on onlara daha bir yerde vardır ya. <gülüyor> Evet şu anda da program zaten bitmek üzere rahat olun. Eksi, eksi 56 diyorum 9.56 saat. İş orada sabah akşam herhalde şey konuşuluyor ya. Çok, Hadi çok Sabah. Çok o değil de ayaz, ayaz. At Atalarımız geldi yerleşti biz ne demeye duruyoruz bu. Orada ne yapıyorlar bunlar? Sadece tek geçim kaynağı soğuktan korunma yolları mı? Yavaş. Kazak örmek, tezek yakmak, ya zamanı mi? anız yakmak. Anız yakmak evet çok şey. Anız yanmıyordur orada ya yanıyor mudur? Anızı vallahi yakacak. Anız bile anız yanmıyordur. Diyor. Rus anızı. <gülüyor> Dün bu arada Rutka Eziz geldi biliyorsunuz dükkanımıza ya. Evet. Nasıl çay istedi? Açık çay mı istedi? Hayır. Tavşan dedi. Hayır. Ne? Çayı nasıl istedi? Çayı... E yani çay, çay özelliği ya. olarak değil. Nasıl söylemiş olabilir? Çaylar mı dedi Şaka yapıyorsun. <gülüyor> yani Siz yani. üstüne... Hayır. Çökün... Ben şu anda tahminlerinizi alıyorum. Nasıl istemiş olabilir? Çay i̇ki mı? tane çay istedi. Çay iki... Ee, büyük ihtimalle Taner Barlas'la beraber oturdular. Çünkü bugün de e, Uğur Mumcu'yu e, anma... ...etkinliği olarak sahnede olacaklar... ...Çağdas Sanatlar Merkezi'nde saat 20'de... ...ama dün bizim dükkanımızda... ...çayı nasıl istemiş olabilir... Neyi ...nasıl istemiş olabilir... ...sız mı <gülüyor> dedi... Ya, ...söyleyeyim mi... söyle ...şey yapmıyorum ya... ...iki çay lütfen... ...iki çay getirsen ya baby... ...şaka <gülüyor> <Çok> yapıyorsun... ...vallahi... ...hanışın ...babylerden bir demetti... ...tabii ki olur diyerek... ...iki çay götüründü... Aa ne güzelmiş. Kapıdan mı öğrendi acaba öyle konuşmayı? Tabii canım girerken çıkarken sonuç olarak. Kapıdan öğrenme sanatı. <gülüyor> Eğitimimizi kapıdan yapıyoruz. Kapıdan bile bir şey öğreneceği var insan. Dün kapıdan fotoğraflar çekiniliyordu zaten. O bizim yazıları mazıları falan hep çektiler. Hep çektiler bunları dediler Instagram'a koyacağız. Yalnız ne kadar yaman bir laftı yazı söyledikten sonra çok havalı bir laf oldu. Çok Do doğru Türkçe olmuş. Bir de sen duysan ben tabii ki yani yapamıyorum aynı Aramızda Aranızda duysam... taklidi yapabilen var mı? <gülüyor> <gülüyor> Boğazını temizleyen niyetli olan arkadaşımız var. Bak ama Hadi. sen şeyle başlayacaksın. Önce... Piyano piyano bacaksızın son kısmını çok güzel yaparım. Ya yalancı, <gülüyor> sahtekar. Ya bu şey oldu işte bu yalan dünyadaki şey oldu. ...vurgulamasıyla falan. Bu olmadı. İbrik, yani. İbrikçiden yola çıkacaksın. Yalan dünyamadığında kayıtları geçeceğim. Hayır. O işte o yalan dünyada oynamadı zaten de... ...yalan dünyadaki şey var ya... Oh, yo. O, ...onun tonlaması Yok oldu. Yok canım. Aynı piyano, piyano bacaksızlığı sonunu... ...en güzel yapan ya, adam tamam. diye benim belediye ödülüm var. Ya, arkadaşlar <gülüyor> lafını ettireceksiniz bana. Arkadaşlar. kavga etmeyin ya. Sen kendi özgün taklidini yaptın. Bak Fahe'nin ibrikçili bir taklidi var. Ya oradan başlarsan... Ha, sen... ...ben ibrikçiye o kadar hakim değilim. Ben Bak, piyano piyano ibrikçi. bacak... Ya oradan başla... ...oradan tamam. devam ettirince sen zaten... Onu da sen yap hayır... ...adama yaptırmaya çalışma adam... Ya benim sesim Adamını uymuyor bilmiyor. Oktay... Nasıl Cikaya ya uymuyor? Sen ya Baby... Öyle o zaman... ...şimdi bugün baksak... ...TDK'nın sitesine girmiştir herhalde Baby... Bakayım... Ne kadar saçma bir laftı bugüne kadar... ...Rutkay Aziz söyledikten sonra... ...gerçek duru bakıcı bir Türkçe... ...Türkçe anlamını buldu... ...bulmuş oldu... Vallahi Rutkay ne söylüyorsa şey yapıyoruz... ...insan valla... ...kesin en doğrusu bu diye düşünüyorsun... Evet... Evet bakıyorum saat eksi 59 geriye eksi 59 doğru. 59 oldu saat. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler. E e eksi 59'da geldiğimize <gülüyor> göre programı bitirmemiz gerekiyor. E programı bitirirken yapacağız. Uğur Mumcu'nun e, katledilişinin 20. yılı bugün 24 Ocak 2013, 20 yıl oldu. E, bununla ilgili olarak Ankara'da e, saat 12'de evinin önünde toplanılıyor. Bunu duyurmuş olalım. Saat 14.30'da e, mezarı ziyaret edilecek ve saat 20'de de az önce e, bahsettiğim Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Rutka Eziz ve Taner Barlas'ın e, oyunu var. E, bunları duyurmuş olalım ve böyle veda edelim bugün de. Bugün de böyle veda edelim. Yarın sabah haftanın son eş günün sabahında buluşalım. Hoşçakalın.